Bugünkü programımızın destekçisi Atlas Balkan'a teşekkür ederiz. Hocam hoş geldiniz, i̇yi, merhabalar. İyi günler. Ee, biz geçen ayın sonunda bir araya gelemedik. Evet. Çünkü e, sizin gene toplantılarınız vardı. Programımızın içinde o toplantılara evet. tekrar e, değineceğiz. Evet. E, ve e, programa başlamadan önce biz önemli... ...Dünya günlerine... ...Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği... ...Dünya günlerine... ...dinleyicilerimize duyuruyoruz... ...30'unda... ...ayın 30'unda... ...Dünya Dostluk Günü... ...ve Dünya İnsan Ticaretiyle... ...Mücadele Günü... ...şunu da belirtelim... ...biz bu programı... ...Pazartesi günü... ...yani 29 Temmuz tarihinde... ...kaydediyoruz... Çünkü çarşamba günü ben İstanbul dışında olmak zorundayım. O nedenle bugünden kaydımızı yapıyoruz ki bu arada hiç tahmin edilemeyen bir takım olaylar olur ise evet. dinleyicilerimiz bizi affetsinler. Evet hocam bugün neler konuşacağız? Efendim bir takım haber kabiliğinden bilgiler vermekle başlayabiliriz. E i̇şte ben sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi son programa katılamadım geçen ay sonunda. E bu o, ulusal deprem stratejisi ve eylem planı e, kapsamı içinde e işte 2-3 yıla yakın bir süredir hazırlanmakta olan altyapı tesisleri, ulaşım ve dağıtım tesisleri, deprem yönetmelikleri bu son aşamaya geldi. Daha önceki programlarımızda da e, Üzerinde, bilgi durduk. vermiştik. Evet. Ee, onlarla ilgili üç günlük bir çalıştay dizisi yapıldı ee, Ankara'da. Ee, oldukça ilgi vardı çeşitli kurum ve kuruluşlardan, e, mühendislerin, yöneticilerin katıldığı üniversitelerden ve bu o, çalıştaylarda sunumlar yaptık. Ee, katılımcılardan gelen görüşleri aldık. Özellikle son gün tamamen tartışmaya görüş alma ve tartışmaya ayırdık bütün süreyi. Yararlı oldu. Şimdi o görüşleri tekrar o görüşler içinde göz, dikkate alınabilmesi alınabilecek olanları göz alarak gerekli revizyonları yapıyoruz. Yani bu ay ve önümüzdeki ay Bunları bitireceğiz. Daha doğrusu Eylül sonuna kadar bitireceğiz. Herhalde Ekim içinde artık projenin sonuna gelmiş, gelmiş olacak. olacaksınız. Yani son aşaması da böylece hemen hemen tamamlanmış oldu. Tabii bu yönetmelikler... Şimdi sonuç olarak... ...altı, yedi yönetmelik hazırlandı. Karayolu ve demiryolu tünelleri, köprüleri... Evet, ve yalıtımlı köprüler için ayrı bir yönetmelik hazırlandı. Yani deprem yalıtımlı köprüler için ayrı bir yönetmelik hazırlandı. Deprem yalıtımlı köprüler derken neyi kastediyoruz hocam? Şimdi efendim bu köprünün tabliyesinin altına ayakların üstüne genellikle... ...izolatör dediğimiz... yalıtıcılar dediğimiz... Sönümlendiriciler. Sönümlen, sönümlendirici değil, sönümlendiriciler... ...şöyle iki türlü aslında şey var. Bir tanesi... ...yalıtım mesnetleri var. Bunlar... ...kavuçuk mesnetler ama içinde... ...kurşun çekirdekler var. Büyük kalın mesnetler bunlar. Bunlar çok büyük deformasyon... ...yapıyorlar. Deprem sırasında... Ve en, muazzam miktarda enerji yutuyorlar. İçinde de bu mesleklerin kurşun çekirdek var. Kurşun da çok amorf bir malzeme olarak büyük deformasyonlara izin veriyor ve enerji yutuyor. Tabii bu ısın... mesela Mecidiyeköy'deki viyadüyü... evet, aynen o budur değil mi? Evet. evet. evet. Mecidiyeköy viyadüğü mesela 1970'lerin başında işte ikinci, ikinci, ikinci köprü pardon birinci, birinci boğaz köpürünün. dolayısıyla yapılan bir şeydi ve çok yetersizdi tabii. Onu işte Japon e, teknik yardımı çerçevesinde Japonlar e, güçlendirme için bir proje sundular. Ben de hasbelkader bu projede karayollarına danışmanlık yaptım birkaç başka viyadük bir de yapıldı bu çerçevede yani o aynı gün, o, dönemde ortaköy orta viyadükleri evet. de yapıldı evet. Şimdi bir sizin de hatırlattığınız gibi çok güzel bir örnek bu. Burada güçlendirme amacında amacıyla kullanıldı ama yeni köprülerde de artık Türkiye'de çok yaygın kullanılıyor. şimdi o o köprünün bütün ayakları biraz güçlendirildi ve üstlerine e, yeter sayıda bu izolasyon mesnetlerinden konuldu. konuldu. Bu birinci tip dediniz evet. değil mi? Evet. Bunlar... E, ...evet. E, i̇kincisi ise söndürücüler var. Yani bir takım viskos söndürücüler veya... ...metal e, enerji yutucular var. Bunlar da kullanılıyor ama bunların kullanımı biraz daha az. Viskos derken kumaş bazlı bir şeyden mi bahsediyorsunuz hocam? Hayır efendim. Hocam, değil? Viskos derken... E, ...viskoz ıı, akışkanlık özelliği olan... ...bunlar bir nevi pistonlar. bunu enerjiyi yutuyorlar. Evet. Ee, bunların kullanımı... Iı, ...Türkiye'de daha az... ...dünyada da yeni yeni artıyor. Ee, ama şeyler çok daha yaygın. Yani bu deprem izolasyonları... ...binalarda da kullanılıyor. Kullanılıyor, doğru. Ee, şu, nitekim bizim... 2018 tarihli yani yeni yürürlüğe giren Türkiye'de bina deprem yönetmeliğinde de bir bölüm yeni bir bölüm bunlara ayrıldı binalarda kullanımıyla ilgili köprüler içinde dediğim gibi ayrı bir yönetmelik tarzında yani onu ilk başta beraber mi yapalım köprü yönetmeliğinin içinde bir bölüm mi yapalım dedik ama sonra bir takım işte operasyonel nedenlerden dolayı ayrı bir şey yaptık eee ...ortak özellikleri var tabii köprü. Dolayısıyla... E, ...normal köprü yönetmenin yanında... ...bir de köprü... ...yalıtımlı köprüler veya izolasyonlu köprüler için... ...yapıldı. Bunlar... ...dediğim gibi... ...şu anda da bir takım köprülerimizde bunlar... ...yeni köprülerimizde kullanıldı. Bundan sonra da kullanma potansiyeli... ...çok fazla. Evet. Çünkü bunların... ...özellikle köprülerde kullanılması... ...çok efektif ve çok ekonomik... Değil ha, enteresan. Evet, evet. Evet. Pahalı değil çünkü köprülerde adet olarak fazla kullanmıyorsunuz yani köprüde her mescidin altında bir tane veya iki tane, i̇ki tane kullanıyorsunuz. kullanıyorsunuz yerine göre köprünün genişliğine büyüklüğüne göre ee, bunlar e, çok büyük bir şey sağlamıyor yani sağladıkları faydaya oranla e, maliyetleri, maliyetleri düşük çok düşük doluyor fayda evet. maliyet oranı çok şey çok yüksek yani sonuç olarak bu bakımdan önemli bir gelişme. İşte dediğim gibi tünellerle ilgili bir yönetmelik var. Karayolu ve demiryolu tün evet. tünelleri ve diğer zemin yapıları, zemin yapıları. deprem evet. yönetmeliği diye Ondan geçiyor. sonra boru boru sistemleri ve tanklarla ilgili, sıvı tanklarla ilgili bir yönetmelik var. Boru derken petrol, doğalgaz, su, atık su, Her suyu, türlü boru hepsi. sistemleri, evet. evet. Bütün altyapıyı içeren. Bir de elektrik ve... Telekomünikasyon dağıtım sistemleri ile ilgili bir evet. yönetmelik var. Şimdi bunlar dediğim gibi bitti ama bunların hemen yürürlüğe girmesi söz konusu olmayabilir. Bunları bir diğer yönetmeliklerde de yaptığımız gibi bir geçiş süresi verilir. Genellikle bina deprem yönetmeliğinde bugüne kadar bir, bir yıl civarında bir geçiş süresi tanınıyor. Bu işte hem mühendislerin Koniyi adapte olması için, eğitim çalışmaları için bu süre hazırlanıyor. Ee, ben Ankara'daki çalıştayda Bakan ve bütün üst düzey yöneticiler de geldiler. Onlara da, onların huzurunda da açıkça ifade ettim. Bunların tabii eğitim çalışmalarının yapılması lazım. Bu proje içinde yönetmeliklere ilişkin. Evet, yani bu evet. bunlar, yani bu işte takriben bırakılacak bir, bir bir yıllık bir. Geçiş süresini bu şekilde değerlendirmek çok önemli. Çünkü bu yönetmeliklerde daha önce yönet, mühendislerimizin alışkın olduğu yönet, yöntemlerden farklı, daha ileri yöntemlerde kullanılıyor. Bunları mühendislerimizin bilmemesi normal. Ee, teknoloji çok hızlı gelişiyor. Dolayısıyla eğitime mutlaka ihtiyaç var. Şimdi herhalde bu konuda bir toplantı yapacağız muhtemelen Eylül başında bu konunun ve işte yürürlüğe girişin nasıl olacağıyla ilgili ayrıntıları konuşmak üzere. Ee, herhalde bu önüm, yani 2020 yılı içinde de bu çalışmaların tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz, evet. ifade ediyoruz ama bu tabi idarelere bağlı bir şey. Çünkü bu sözünü ettiğim e, yönetmelikler farklı farklı kamu kurumlarını ilgilendiriyor. Bu <gülüyor> Bu anlamda sizin evet. üç gün boyunca yapılmış olan e, toplantılara da e, o, o zaman oldukça geniş bir katılım sağlandı herhalde değil evet. mi hocam? Evet. Yani evet. odaların ilgili kamu kuruluşları. Kamu kuruluşları geldi, mühendisler geldi, e, üniversitelerden katılmışlar katılım geldi. Oldu. Tam sayıyı bilmiyorum ama yani salon dolduydu, kar evet. büyük bir salonu var. <gülüyor> Bence yararlı oldu. E, ama dediğim gibi bunun işte bundan sonra da eğitim çalışmalarıyla bunun işin daha pekiştirilmesi lazım. Pekiştirilmesi lazım. lazım. Evet. Ve ilk defa herhalde bütün bunlar deprem yönetmeliği adı altında. Evet, ilk defa oluyor. İlk defa Türkiye, oluyor. Türkiye'de evet. ilk defa oluyor. Yani. yani bunlara ilişkin belki bazı yönetmelikler falan vardı, altyapılara ilişkin ama deprem yönetmeliği olarak yayınlanışı ilk defa olacak evet. herhalde. Evet, evet, evet. evet, evet. Yani çünkü mesela köprüler için işte Amerikan yönetmeliği genellikle kullanılıyordu. Amerikan yönetmeliğinde eski versiyonlar evet. kullanılıyordu çünkü Amerikalılar da sürekli geliştiriyorlar tabii şey yönetmeliklerini. E, o bakımdan oldukça geri kalmıştık yani. Bu önemli bir değişim olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki hocam bu deprem yönetmeliği ve buna bağlı olarak bu yeni işte boru hattı sistemleri elektrikli iletişim iletim sistemleriyle ilgili deprem yönetmelikleriyle ile birlikte yönetmelik anlamında daire tamamlanacak mı? O konuda eksikler var tabii. Öyle mi? O Nedir konuda... mesela? Bu e yani mesela ben hadi yine konum itibariyle yani benim ilgili olduğum köprülerden bahsedeyim. E şimdi bizim bir köprü yönetmeliğimiz olması lazım aslında genel bir köprü yönetmeliğimiz köprü tasarım yönetmeliği. Evet yani deprem onun içinde ayrı bir bölüm. ayrı özel bir evet, konu aslında. Evet. Deprem bir özel bir etki. Tabii, tabii. Yani tasarım sadece depreme göre yapılmıyor. Evet. E şimdi onlarda yani aslında bizim milli yönetmeliklerimizin olması arzu edilir ama genellikle işte dediğim gibi Amerikan yönetmelikleri veya işte onlardan adapte edilerek ya tercüme edilerekti yapılmış birtakım metinler. Bir takım metinler kullanılıyor. E bunlar e, tabii kullanılabilir. yanlış şeyler değil ama yani yönetmeliklerin tabii sürekli değişmesi söz konusu. Yani e, bilimsel çalışmalar, mühendislik geliştikçe. Çünkü yapılar değişiyor. Yapıların yapılar daha büyük daha büyük açıklıklı köprüler yapıyoruz. ...daha iddialı köprüler yapıyoruz vesaire. Dolayısıyla teknoloji geliştikçe yapım teknikleri değişiyor yani çok enteresan tabii. Yani. Köprü yapım teknikleri e, malzemeler değişiyor. E, çok büyük açıklıklı köprüler yapıyoruz artık. Yani evet. bir eskiden ne bileyim işte asma asma köprüler gene az belki ama mesela yay e kaslı köprüler dediğimiz köprüleri daha çok yapıyoruz Türkiye'de. Sayıları giderek artıyor. Birkaç yüz metreyi açtıktan sonra açıklıkların. Bunlarla ilgili tabii yeterli yönetmelik birikimimiz yok. Yani işte deprem bizim konumuz deprem olduğu için depremin tabii deprem Türkiye'de tasarımda özellikle önemli deprem bölgelerinde tabii birinci faktör. Yani tasarımı, tasarımı tayin eden faktör deprem. Türkiye'de bu tür yapılar için o bakımdan çok önemli. Ee, biz de o, o, o, o boş, boşluğu doldurmak, doldurmak için, için. E, çabamızı evet. gösterdik. Evet, evet. ve e, tahminen herhalde eğer Eylül ayı gibi bu netleşecek ise e, demek ki 2020'nin Eylül ayı veya 2020'nin işte sonu, sonu gibi, en fazla sonu gibi. Evet. evet. O zamanlarda yürürlüğe Bunlar da yürürlüğe Öngörülebilir şimdilik. Dediğim gibi bu konuda bir bir karar henüz yok ama herhalde bu da gündeme gelecek zaten evet. yakın. E, kamu yönetiminin e, özellikle de tabii ki e, Şehircilik Bakanlığı'nın bu konudaki yaklaşımı e, nasıl hocam? Yani bir an evvel bunun çıkması için bir çaba? Ya bir bu, gayet... bu konuda e, şöyle oldu, şimdi bu e, <gülüyor> Ulusal Deprem Stratejisi raporunda işte bir takım Eylemler tanımlanmıştı. Evet. Bu da o eylemlerden biri. Ve tarih hedefleriyle birlikte. Evet. evet. İşte 2020, 2012-2023 arasıdır bunun şeyi. E, tamam, o, bu dönemde bu işi <gülüyor> görevi tamamlamış oluyoruz. Verilen görevi. Şimdi orada e, bu konuda ulaştırma bakanlığı, bunlar altyapı şey olduğu için konulara olduğu ha, için. Ha muhatap ulaştırma bakanlığı. Ulaştırma bakanlığı genel organizasyonla görevlendirilmiş idi. Evet. Ulaştırma Bakanlığı da kendi bünyesi içinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nü bu konuda görevlendirdi. görevlendirdi yani, yani genel koordinatör olarak. Evet. Doğrusu da bu herhalde değil mi hocam? Hayır, bazı kişilere tuhaf geldi. Yani elektrik Enerji Bakanlığı sistemliydi. Bağlı. Onlarla da görüşüldü, edildi. Bir koordinasyon sağlandı ama bir tek alt tek bir şey altında hepsi yürütülsün istendi. Bu da doğru. Yani elektrikte gerekli kurumlarla mesela elektrik dağıtım sistemlerinde veya bu telekomünikasyonun konusunda bu koordinasyonu karayolları sağladı. Evet. Yani, e, <gülüyor> hava meydanları da o anlamda başka Tabii Yani Ulaştırma yani, Bakanlığı'nın altında... Pardon demin ama, ben bir şey daha unuttum. Limanlar var tabii. Kıyı ve liman yapıları. Kıyı ve liman yapıları hava meydanı yapıları. Hava meydanı yani yapıları, onları yediği unuttum, yediği tamamladık. Evet. evet biraz önce e, e, tamam e, Tabi orada da şimdi e, eskiden DLH Genel Müdürlüğü vardı Limanlarla ilgili evet. olan e, Hava meydanlarıyla ilgili Şimdi işte Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü var bir de altyapı Genel Müdürlüğü Genel var müdürlüğü. isimler değişti Biliyorsunuz ama aynı evet. fonksiyonlar devam ediyor Tabii onlarla da zaten Devlet Yönetmeliği 2008'de bizim yine bizim katkılarımızla hazırlanmıştı bir yönetmelik. Deprem Şurası da alınan kararlar rapdaydı olar. Şimdi onu update ettik bu şekilde evet. yani bu çalışmada. O, o o yönetmelik aslında Liman Yönetmeliği 10 yıldır zaten şeydeydi yürürlükteydi. Yürürlükte devrede. Evet. Evet. Evet, bu, durum böyle. bu deprem yönetmelikleriyle ilgili son durumumuz bu demek evet. ki Eylül ayında bir tekrar bu konuya bir bakmamız gerekiyordu i̇şte artık mi? onu şimdi finalize edeceğiz evet. yani Eylül-Ekim e, gibi evet, evet. evet. Yani sonuç sonuçlandı sayılır prensip olarak yani evet. bu çalışma evet şimdi e, ikinci yine yani bilgilendirme kabili. bu programlarımızda e, önemli bir gelişme olarak ifade ettiğimiz son aylarda bu tasarım gözetmenliği konusu evet. binalarla ilgili. Bizim de merakla izlediğimiz evet, evet. bir konu. Şimdi bunu, bunu da söyleyeyim. Bu tasarım gözetmenliği uygulamasını bu sözüne ettiğimiz yedi altyapı yönetmeliğinde de aynen. Belirttiniz. Evet. Bu sistemi önerdik tekrar. Ellerinize sağlık evet. hocam. Evet. Ee, ve nitekim çalıştayda özellikle son gün tartışmaların büyük bir kısmını bu oluşturdu. Bu oluşturdu. Çünkü buna karşı olan insanlar da var. Evet. Zor mu mi? geliyor hocam ne? Yani geliyor? biraz da bilmedikleri için ben mesela e, bu şeyi ekranda göstererek e, bina depremi yönetmeliği ile ilgili e, çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı tebliğ ile ilgili ...onun ayrıntıları konusunda bilgi verdim. ona paralel bir şeyler olması lazım tabii köprüler ve diğer e, tüneller tabii. vesaire için o konuda biraz e, bilgi sahibi olunca e, itiraz edenler biraz tatmin oldular yani neye benzer bir sistem olduğunu bilmedikleri için biraz da tepki gösteriyorlardı bir de bazı sistemlerin Türkiye'de Türkiye'de inansızlık var yani kalitesizliğe ve kontrolsüzlüğe o kadar kendimizi bırakmışız ki alışmışız ki, ki. Türkiye'de evet. bu işler yürümez evet. beyefendi yani ne diye uğraşıyorsunuz falan diyenler e, çoktu evet e, işte hala var bunlar yani bu genel inançsızlık da tabii bir asayama şey sanıyorum bu bir, bir açıdan da yani bu bina deprem yönetmeliğinde şimdiye kadar çok fazla uygulama yapılmadı tabii ama çok yeni bir konu artı deprem şey bina inşaatı konusu tamamen ekonomik durgunluk dolayısıyla neredeyse durma Durmuş noktasına geldiğinden, evet. Bu konuda bir gelişme maalesef uygulamada bir gelişme olmadı. Ama bu çalışmalar devam ediyor. işte biz komisyon olarak ben de başvurular devam ediyor. Başvurular devam ediyor. İşte ortalama iki, iki haftada bir toplanıp ...bu başvuruları değerlendiriyoruz. Daha oldukça sık aralıkla e, e, Çünkü şey yani bakanlığın prensibi gereğince... ...başvuruların iki hafta içinde bitmesi... Ha, çok e, güzel. ...sonuçlandırılması. Çok güzel. iki veya üç hafta. Öyle bir kuralları var. Evet. Dolayısıyla o iyi bir şey tabii. Tabii yani. çok Tüncü iyi bir şey. Keşke yani. bütün bakanlıklar böyle evet. çalışsa. O ben çok iyi. evet. evet. Biraz e, bazen yoruluyoruz ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Doğru. Bir de ihtiyaçlar açısından da tabii ki hızlı davranmakta da çok çok iyi bir büyük şey, bir çok iyi bir şey. fayda var. Evet. Doğru. Evet. Bu bu anlamda yeni bir takım şeyler var mı hocam, gelişmeler var mı sizin alanınızda? E, e, belki başka bir programın konusu haline getireceğiz ama işte e, biliyorsunuz e, şeydeki. Kandilli Rasatanesi'ndeki uzmanlar da son bir açıklama yaptılar. Aslında bir makalenin bilgilerini evet. paylaştılar. Evet. Ama onu başka bir programda ele alacağız. Bir de benim size danışmak istediğim, sormak istediğim önemli bir konu var. İşte bu Türkiye'de ne zaman deprem olacak, nasıl olacak meselesi falan filan senelerden beri, yani 20 yıldan beri son derece kötü ve yanlış bir şekilde evet. e, ilerliyor, tartışılıyor. E, i̇şte bu bahsetmiş olduğum e, Kandili Rasatanesi ve aslında başka üniversitelerden de birkaç e, bilim insanının katıldığı e, bir e, makalenin yayınlanmasından hemen sonra e, bu konuda da yayınlar başladı. İşin enteresan tarafı şu ki bu yayınlardan bir tanesi de ee, ...Ahmet Ercan'a aitti ve Ahmet Ercan e, medyayla paylaştığı bilgide bin yıl boyunca İstanbul'da bir e, 7.4 büyüklüğünde 7.5 büyüklüğünde bir depremin olmayacağını ifade etti. Şimdi bunlar tabi çok şaşırtıcı ve e, insanların da e, kafasını çok karıştıran bilgiler oluyor çünkü bu bilgiyi Ahmet Ercan'ın yapmış olduğu bu açıklamayı neredeyse internetteki bütün şeylerde paylaştılar. Evet. Hepsini tabii ilzam edecek bir şey söylemek yanlıştır. Ama birçok internet haber sitesinde bu bilgi paylaşıldı. Ve bunun üzerine de Fatih Altaylı Habertürk de Son derece enteresan, önemli evet. ee, ve bence de e, cesaretle e, bu açıklamanın e, peşine düşen bir yazı hazırladı. Ben kısaca evet. izin verirseniz bu e, yazıdan da bazı bölümleri okumak buyurun, istiyorum. Buyurun, evet. Bizi sevindiren sözlerin arkasında bilimsel bir şey var mı Ahmet Bey? diyor. Bu 24'ünde yayınlanmış bir yazı. 24'ünde Habertürk'te e, Fatih Altaylı'nın köşesinde evet. e, diyor ki Profesör Ahmet Ercan'ın İstanbul'da bin yıl büyük deprem olmayacak diyen röportajını reportaj, görünce açıkçası şaşırdım. Zaten rehavete kapılmaya teşne bir toplumu iyiden iyi umursamazlığa itecek bir bilimsel görüş. Bu tehlikesizlik hali hoşuma gitti. Ama yine de bilime inanan biri olarak Ahmet Ercan'ın bu tezini destekleyen bilimsel çalışmalarını görmek için internet üzerinden bir araştırma yaptım. Açıkçası Ercan'ın tezini doğrulayan bir yayın göremedim. Mutlaka vardır ama ben bulamamışımdır diyerek bilimsel destek anlayışıyla röportajda İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi olarak tanıtılan Ercan'ın bu konudaki makalelerini bulup bana göndermesi için aynı üniversitenin jeoloji bölümü profesörü Celal Şengör'e bir mail yolladım ve şu soruları sordum diyor. Bu sorular da enteresan ve evet, evet, doğru sorular. Evet. Sayın Ercan'ın üniversitenizdeki şu anki görevi nedir? Birinci soru bu. İlgili röportajdaki tezlerine gerekçi olan makale ya da sunumları nelerdir? Üçüncü soru bu makaleler hangi saygın dergilerde yayınlanmıştır veya hangi bilimsel kongrelerde sunulmuştur. Dördüncü soru bu konuyla ilgili yayınları var mıdır. Cerrahşengör'den de bir yanıt gelmiş, diyor ki <gülüyor> Cerrahşengör Aziz kardeşim sorduğun için söylüyorum Profesör Ahmet Ercan uzun yıllardır İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi değildir. Yıllar önce milletvekili adayı olmak için üniversiteden istifa etmiştir. Daha sonra dönüş talebi üniversite tarafından kabul edilmemiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi sıfatını halen kullanıyor olması doğru bir tutum değildir. Deprem ve dep bu kısmı çok önemli hocam. Deprem ve de deprem tahmini alanındaki yetkinliği sıfırdır. Eski Türkiye Jeoloji Kurumu'nun bilimsel değil popüler bir yayın dergisi. Yer yuvarı ve insanda Doğu Anadolu fayı Ve üzerindeki mikro depremler ile ilgili bir yayını dışında Bir yayını yoktur Bu da enteresan değil mi hocam Yani Bir profesör için Gerçi bu soruyu size sormadım Ben <gülüyor> ortaya <gülüyor> Sordum Türkçe yayınladığı bir kitap vardır Ama bilimsel değildir Söylediklerinin gerçekle alakası olmadığı gibi Bilimsel olarak da tam bir zırvadır bu röportajın yanlışlığı ile ilgili olarak Uğur Dündar'a yolladım, maili de ekliyorum demiş ve bunun üzerine şey devam ediyor ama. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Yani bu kadar sorumsuzca bir şey olabilir mi? Yani bazı bilim insanları kalkıyorlar diyorlar ki İstanbul'da ki üç bölge Koymuşlar onlar şeyde açıklamalarında yani dinleyicilerimize geçen haftaki programımızda aktarmıştık bunun detaylarını ama Kuzey Anadolu fayının geçtiği segmentlerin yer aldığı Batı yani Tekirdağ Havzası, Merkez Kumburgaz Havzası ve Doğu Çınarcık Havzası olmak üzere bölgenin tarih boyunca yaşadığı depremleri inceliyorlar. Ve 7.2, 7.4 ve 7.5 büyüklüklerinde gelecekte de bir deprem olması ihtimali üzerinde duruyorlar. Ve bunu da bilimsel bir dergide yayınlamak üzere makale haline getiriyor bilim insanı. Evet, insanlığı. ben bu makaleyi okudum. Öyle mi? Evet. evet. E, yani bu konu benim uzmanlık alanım değil. Evet. Ama özellikle Haluk Özener Bey'den rica ettim makaleyi bana gönderdi. E, makale. Ha, bu da çok güzel. Belli değil. ki tamamen yani, bilimsel çünkü çok e, ciddi bir dergide. Yani tekno Fiziks diye bir dergi evet. var. Önemli bir dergi bu konuda bütün dünyada. Burada. Orada yayınlanmış. Ve e, belli ki e, Bu jürisi e, falan olan. Tabii tabii tabii. Hakemli dergi bundan. Hakemli dergi bunlar, değil mi? evet tabii. Tabi. Saygın dergi. Evet. E, belli ki çok yoğun çalışmalara dayalı e, bir makale. Ee, şimdi ayrıntısına girmeye lüzum yok. yok. Ama yani tamamen ölçümlere, biçimlere yön e, bu tarihsel verilere, GPS ölçümlerine. Çünkü e, bu e, arkadaşlarımız zaten jeodezi e, uzmanıdırlar. Yani deprem jeodezisi konusunda. Şimdi son 20 yılda Türkiye'de ...bu GPS'lerle ilgili... ...çok büyük gelişme oldu. Şimdi tabii... ...GPS'ler ayağa düştü cep telefonlarımızda tabii, bile. Tabii, var. Tabii. Ama yirmi sene evvel... ...bunlar çok nadir şeylerdi. Şimdi tabii bunların... ...hassasiyetleri de çok arttı. Milimetrenin işte ondalıklarına kadar... ...çok hassas bir içinde... ...yer hareketlerini izleme olanağı var. Ve tabii bunların fiyatları da... ...çok ucuzladığı için... Evet. ...bunlarla ilgili gelişimi Türkiye'de... ...Kandilli'nin ve diğer... ...kurumların da operasyonunu yaptığı... Çok sayıda benim sayısını bilmediğim istasyon var. Evet. Bunları değerlendiriyorlar ve devamlı update ediyorlar. Ve 99'su ile bugünü tabii, karşılaştırırsa tabii, tabii, tabii, ciddi sayıya ulaşmış. Muazzam durumdan. sayıda. Evet. Bunlar, tabii tabii. Yani ben hatırlıyorum 90'ların 90 başında bunlar o kadar nadirdi ki Amerikalılardan ödünç alınırdı 6 aylığına bizim Kandilli'de. ...bizim Vina'nın yakınında böyle sakin bir yere konurdu <gülüyor> orada. Ondan sonra altı evet. ay sonra geri verilirdi Amerikalılar. Evet. Yani, Halbuki şimdi Marmara Denizi'nin demine yani, kadar şey inilmiş yani. vaziyette Muazzam şey şimdi evet. yani tabii 20 yıl içinde bu konuda dünyadaki teknolojik gelişmeler e, muazzam oldu tabii. Şimdi sonuç olarak bu çalışma ciddi bir bilimsel çalışma evet. ve arkadaşlar da bunu yayınlamışlar. ...yani bu tehlikenin... ...devam ettiğini... ...tabii ama yani işte su zaman olur... ...bu zaman olur diye bir şey söylemiyorlar. Evet. Ama enerjinin biriktiğini sayısal olarak gösteriyorlar. Yani artık... ...enerjinin... ...çok yakın bir zamanda... ...açığa çıkma olasılığının... ...yüksek olduğunu ifade ediyorlar. Bu, bu dediğim gibi yani... ...bu çünkü... ...tamamen bilimsel bir çalışma. Şimdi... Öte Buna yandan, da ancak bilimsel yanıtlar verilebilir değil mi? Araştırmaya evet, doyalı. Evet. Bunlar aslında bu tür çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve desteklemek lazım. Evet. Bunlar güzel çalışmalar. Ama maalesef 1999'dan beri Türkiye'deki medyaya hakim olan bir falcılık zihniyeti var. Şimdi bir takım insanlar hani kendinden menkul derler ya, kendinden menkul deprem uzmanları çıktı ortaya. O arkadaşlar deprem uzmanı falan değiller. 1999'dan önce de bu sözünü ettiğiniz arkadaş da depremle falan ilgili hiçbir şey söylemezdi. 99'da rahmetli olan bazı kişiler de dahil birden ortaya çıktılar. Bu arkadaş tek değil bununla beraber aynı şekilde aynı grupta değerlendirilebilecek başka arkadaşlarımız da var. Hiçbir veriye, hiçbir bilimsel çalışmaya dayanmaksızın kendi kendilerini deprem uzmanı olarak kabul ettirdiler ve basına bir nevi hakim oldular. Evet. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Basın aslında tabii bir yerde halkın hissiyatına, tercüman olmaya çalışıyor. Bizim halkımızda da şöyle bir şey var. Aslında biz genel olarak yapılarımızın sağlam olmadığını biliyoruz. Ama bunu kafamızın arkasına atmak istiyoruz. Ve birisi siz ona, ona bakmayın nasıl olsa deprem olmayacak dediğinde de rahatlıyoruz. rahatlıyoruz evet. Dikkat ederseniz bu tür haberlerde falanca deprem uzmanı rahatlattı. Başlıkları çok yaygın bir biçimde ta 99'dan Maalesef. beri kullanına gelmiştir. Bu haberde de bu sözüne ettiğiniz haberde de aynı şey vardı. İşte yine rahatladık işte, işte rahatlattığı şey oldu. Bu tamamen oportunist bir yaklaşım. Yani halkın bu e, konuyu kafasının arkasına atmasını ciddiye alın yani bu bu tabii bununla mücadele etmek lazım tabii medyanın tam yani, tam tersine bu, bu, hareket bu, etmesi bunu, gerekiyor ama bu, bu, bu arkadaşların amacı o zaten popüleritelerinin nedeni de bu, bu, bu tabi yani böyle böyle söyleyerek böyle konuyu sözüm ona önemsiz hale getirerek popülaritelerinin artacağını düşündükleri için ve bunda da maalesef bugüne kadar başarılı, başarılı oldukları, oldukları için hala devam ediyor. Evet. Tabii ben yani sadece işte. internet e, e, haber sitelerinden bahsettim ama e, bu mesele yani Ahmet Ercan'ın açıklamaları televizyon kanallarında bile Gayet kullanıldı. Tabi. Gayet evet. Şimdi dediğimiz gibi burada, bu, burada e, Şengör Hoca'nın ...büyük bir cesaretle ve açıklıkla söylediği... Evet. ...bu arkadaşlar deprem uzmanı falan... Evet. ...yani başkaları da var... ...isim vermeyeyim ama... Evet. ...buna, buna benzer aynı havada... E, ...yayın yapman... ...bugünden yani ta 99'dan bu yana... ...ve bir sürü... ...basın organında da işte uzman... ...deprem uzmanı... ...deprem profesörü falan filan gibi... ...isimler takılan arkadaşların... ...depremle ilgisi yok. Evet. Ve yani ciddi bir e, araştırmaları, incelemelerine de maalesef rastlayamıyoruz yani. Yok. Yani ben bahsettiğiniz depremle ilgisi yok derken Se tabii bunu tabii, kastediyorum. Tabii, evet. Yani bilimsel manada çalışmalarıyla uluslararası kabul görmüş, hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleriyle böyle bir şey yok. Bu bu bu, bu e, Fatih Altaylı Bey'in yaptığı bu çıkış bence çok önemli çok önemli ve teşekkür ee, ediyoruz teşekkür etmemiz ederim. lazım evet. kendisini teb teb teb evet, tebrik etmemiz, etmemiz evet. lazım çünkü bu yani bilimsel etiğe de aykırı medyanın sahip olması gereken etik değerlere de aykırı yani neresinden baksanız büyük bir problemle ve insanların geleceğiyle oynanıyor açık açık şimdi efendim 99 depremlerinden sonra ben gayet iyi hatırlıyorum. Siz de hatırlarsınız bu medyanın depreme depremle ilgili konularda bilgilendirilmesi hatta eğitilmesi medya mensuplarının eğitilmesi konusunda bir sürü toplantılar yapıldı. Hatta Kandilli'de bu Bilmez konuda. Bilmez miyim tabi hocam. Kandilli'de baya ayrıntılı toplantılar yaptığımızı hatırlıyorum. Evet ben de evet. Evet. Evet. Şimdi bu, bu konuda mesela hiçbir şey yapılamadı ve durum... 99'dan daha kötüye gitti. Kötü yani edildi. hala bunları konuşuyor olmamız, evet. aslında çok utanılacak bir durum. Yani evet. bu konu tekrar gündeme gelmeli bu vesileyle. Yani basın, gerçi artık hangi basından bahsediyoruz tabii, bu da, tabii ki da bir, o da ayrı bir konu işareti. ama yani giderek bütün alanlarda bambaşka bir şekil alan basın ama ne olursa olsun bu bir memleket sorunu. Basında bu, bu konuları bir şekilde haber yapma durumunda gayet tabii. Ama bilgi bilgili olarak. Evet, üzerinde oynanacak bir yani konu değil, değil ki bu. Şimdi bu konuda bu, bu eğitim ihtiyacını tekrar gösteriyor. Ama bunu bu konuda gerekli hassasiyeti basın kuruluşları gösterir mi bilmiyorum. Yani mesela şu Fatih Altaylı Bey'in şu yayınından dolayı bir pişmanlık veya bir sıkıntı duyup duymadıklarını merak ediyorum. Evet. Yani o, onu yayınlayanlar bu insanlara bilim adamı işte deprem uzmanı vasfını verenler aslında biraz oturup düşünmeleri lazım. Evet. Yani bu hata tabii ki sadece şu anda iktidar yanlısı medyada değil aynı zamanda. Bizim başka konularda Her referans yerde. verdiğimiz internet haber sitelerinde de Gayet ortaya tabii. çıkıyor Gayet ve tabii. o anlamda da gerçekten işimiz çok zor çok evet. Evet. evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yani bu konuyu da evet. ele almama izin verdiniz. Evet. Çünkü bir yandan da işte bu işte profesördü şuydu falan filan olunca çok <gülüyor> Bilim insanları konuya dahil olmak ve girmek istemiyorlar ee, yani, ama iyi bir vesile oldu Evet bu. yani evet. ben bu açıkçası ben kendi kendime sordum bugüne kadar bizim acaba yapmamız lazım mıydı evet. bu Fatih Altaylı Bey yaptığı çıkışı ama doğru. bunu bunu yapmak istemedik Çünkü biz yani ben kişisel olarak bu konuda e, isim vermeden bu programlarda da çok eleştirde bulunmuş doğru Evet. Çünkü polemiğe girmek istemiyoruz. Evet. Yani aslında bu iş bütün olay ama bu, burada bu Fatih Bey'in cesaretli Yok. yaklaşımı önemli. iyi oldu. Son derece Umarım önemli. bundan sonra bu konu biraz daha ciddiye alınır. Evet. Ee, hocam bir küçük ara verelim. Evet. Müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra programımızın ikinci bölümüyle evet. devam edeceğiz. Radyo'dasınız 94.9'da Altın Saatler programındayız. Programın ikinci bölümünde Nuray Aydınoğlu hocamla birlikteyiz. Evet hocam birinci bölümde bu deprem yönetmelikleri üzerine konuştuk. Keza Fatih Altaylı'nın bir yazısı nedeniyle biraz da bilimsel ahlak etik konularını irdeledik. Evet. Ayrıca bir de sizin şu anda çok ciddi bir şekilde iki haftada bir gerçekleştirmiş olduğunuz başvurulardan bahsettik. Evet. Ee, evet. Tasarım ve gözetim uzmanlığı uzmanlığı ile belgelendirmeye ilgili. çalışmaları. Evet. Evet. evet. evet. Şimdi e, ikinci bölümde e, üzerinde duracağımız konularımız neler hocam? Şimdi efendim bu e, <gülüyor> 17 Ağustos depremi yaklaşırken depremin genel olarak İstanbul'da ve Türkiye'de, İstanbul'da tabii en önemli sorunumuz İstanbul'da beklediğimiz deprem. Evet. Ve İstanbul tabii Türkiye'nin kalbi. Ee, Türk ekonomisinin çok büyük bir kısmının üretildiği e, yer, bölge. Şimdi... E, Belki 17 Ağustos'ta da yine aynı şeyleri konuşacağız ama o zamandan bu yana az konuştuğumuz bir konuyu gündeme getirmeyi düşünüyorum. Konu hiç konuşmadık değil bunları ama. Şimdi biz yapılarımızın daha ziyade dayanıksızlığı nedeniyle daha çok, daha çok biraz önce de konuştuğumuz gibi neden korkuyoruz? Can kayıplarından, yapılarımızın göçmesinden vesaire korkuyoruz. Doğru. Çünkü 99 depremleri büyük bir şok oldu yani. ...binlerce bina yerle bir oldu... ...binlerce on binlerce insanı... Kayıp, ...kayıp verdik... ...ve bu olay... ...İstanbul depreminde... ...yani yedi artı bir... ...İstanbul depreminde... ...kat kat tekrarlanacak... Tabii. Bunu, ...bunu bunu kaçınılmaz olarak görüyoruz... Şimdi, ...nüfus arttı... ...nüfus arttı... Şimdi, ...yapı sayısı arttı... Evet, evet. ...şimdi tabi... deprem kaybı deyince... ...evet bizim... Doğru en, en önemli varlık insan dolayısıyla can kaybı birinci planda hiç şüphesiz. Ama unutmayalım İstanbul büyük bir ekonomi. Türkiye'nin kalbi. Şimdi İstanbul'da olacak büyük bir depremde can kaybının ötesinde binalar yıkılacak vesaire. Bunun ekonomiye, Türkiye ekonomisine. Yani İstanbul'un önemi dikkate alınarak Türkiye ekonomisi için de ekonomide meydana getireceği kayıplar artı tabii altyapıda meydana getireceği kayıplar artı bir de depremden sonra sonrasında sonrasında meydana gelecek etkiler duraksama yani depremin yaratacağı duraksama o hasarların ondan dolayı meydana gelecek iş kayıpları işsizlik vesaire bu konu sanıyorum ...Türkiye'de az ele alınıyor. Yani, Birçok yerde biz şeyde... ...99 depremlerinde karşılaştık... ...özellikle Körfez'de... Evet. ...değil mi? Gayet e, çeşitli tabii. işletmelerde... ...gayet tabii. E, ...günlerce işletmeler çalışamaz hale... Geldi. ...şimdi efendim... ...yani bu... ...biz genellikle işte... ...bu binaların güçlendirilmesi... ...vesaire kentsel dönüşüm... ...hep konutlarda bu işi... ...konutlar bazında ele, ele alıyoruz... Evet. Ama endüstri tesisleri, fabrikalar, tamam biliyoruz bir takım büyük firmalar ellerinden yani 99'dan bu yana gelen geçen zamanda işte mevcut tesislerini elden geçirdiler, değerlendirmelerini yaptırdılar, bazıları güçlendirdi vesaire. Fakat bu işlerin organize bir biçimde ve yeterli bir biçimde olduğunu sanmıyorum. Kendi gözlemlerime dayanarak. Yani bizim endüstri tesislerimiz sınavî üretimin İstanbul'da, Türkiye ölçeğinde çok büyük bir oranda sınavî üretimi yapan tesislerimizin büyük bir çoğunluğu hala büyük bir risk altında. Maalesef, evet. Yani düşünün bunların yıkılmasıyla, bunla bu, bu fabrika binalarının yıkılması o önemli değil. Fabrika binalarının Bina olarak değeri önemli, içindeki ekipman, makina, üretim araçları bunlar önemli. Hiç unutmuyorum. Şeyde Adapazarı'nda 99 depreminden sonra orada bir sanayi sitesini geziyoruz. Birkaç gün sonra, belki bir hafta sonra. Çünkü o kadar çok hasar oldu biliyorsunuz ki gezecek yeri zaman zaman bulamıyorduk. Doğru. Bir prefabrik binayı hasar görmüş, yerle bir olmuş bir binanın içine girdim. Orada büyük bir fabrika, iki tane de adam duruyor ve onların yanına yaklaştım. Büyük bir üzüntü içinde neredeyse ağlıyorlardı. Kendimi tanıttım işte konuştuk vesaire. Şunu dediklerini hiç unutma. Hocam dedi bu yapı hiçbir şey değil. Esas benim görüyorsunuz makineler hepsi yerle, yerle olmuş, bir olmuş, darmadağın şey, olmuş. Ya. Bu makinelerin değeri, bu, bu, bu, bu binanın değerinin yüz katı, bin katı. Ve maalesef yeterli sigortaları olmadığını da itiraf ettiler. Evet. Şimdi o zamandan bu yana tamam bir takım gelişmeler oldu ama... ...bakın bu konuda ne gelişme olduğunu bilmiyoruz. Yani çok, bu, bu, bu konu bilimsel açıdan da çok... yani ...mühendislik açısından da çok gündeme gelmedi çünkü. Ama Türkiye küçük bir ekonomi değil... Artı biraz önce de belirttiğim gibi hep bildiğimiz gibi İstanbul Türkiye'nin kalbi ekonomik bakımdan kalbi yüzde kırkı mı, yüzde daha fazlası mı üretimi burada yapılıyor. Burada olabilecek, bu bölgede daha doğrusu olabilecek ekonomik kayıplar endüstriyel üretim bakımından muazzam Türkiye'nin açısından sonuçları olacak. 99 depreminde bunu yaşadık doğru ama bakın İstanbul depremi'nin biz... İstanbul'da 7 artı bir depremin etkilerinin, 99 depreminin kat kat fazla olacağını biliyoruz. Bir de dediğim gibi daha sonrası ne olacak? Daha sonra ne olacak? Çünkü yani bu işlerin aksaması, hani yıkılmasa bile, sistem bir zincir çünkü, hatta muyum? Bir takım tesisler, bir takım hizmetler aksayacak. Çünkü e, tesisler hasar görmüş olacak. O başka işleri etkileyecek. Ekonomi bir bütün. Dolayısıyla bütün, bütün İstanbul'da dolayısıyla bütün Türkiye'de bazı işlerin aksaması ve bu aksamalardan doğan mali kayıplar gündeme gelecek. Bu konularda sanıyorum yeteri kadar şeyimiz yok. Yani 99 depreminin 20. yılında 20 yılda ne yaptık diye konuşurken bu konuların da tekrar ele alınıp bir daha değerlendirilmesi, risklerimizin bu açıdan yeteri kadar hesaplanıp hesaplanmadığına bakılması bence çok önemli. Evet, e, biz 10 Temmuz tarihinde e, Hande Bilgisu ile Marş Risklamışmanlığı e, firmasından... evet, dinledim o programı. Dinlediniz, evet. evet, evet. evet. Şimdi orada e, bu konuyu ele aldık ve ayrıca ee, özellikle e, gene bizim programımıza büyük destek veren Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkanı Aziz Şasa'nın e, bir, bir iki bölgede e, özel çalışması ve gayreti oldu. E, mesela Bodrum'da e, turizm şirketlerinin ve otellerin risk analizi yapmaları depremle ilgili evet. ve tsunami ile ilgili çalışmalar yürütmeleri ve bir araya gelmeleriyle ilgili birkaç girişimi oldu. Fakat maalesef üzüntüyle belirtmek gerekir ki kendisi de programda belirttiği için bunu rahat ifade edebiliyorum. Sadece ve sadece yaz aylarındaki gelirlere endekslenmiş bir turizm ...anlayışıyla evet. hareket ediyorlar. Tabii ki bunun dışında olan... ...yine bizim programımızda Hande Hanım'ın... E, ...belirtmiş olduğu... ...bir takım... E, ...yabancı kökenli... E, ...şirketler evet. çok daha... ...aktif bir şekilde bu konuyu... ...ele alıyorlar. E, aslında e, bana da... ...son derece önemli bir konuyu... ...hatırlatmış oldunuz hocam. Çünkü e, özellikle... E, ...iş insanları... ...derneklerinin sayısı çok fazla Türkiye'de. Evet. ve Bunlarla görüşüp içlerinde mesela ben TÜSİAD'ın bu konuda herhangi bir girişime olup olmadığını da çok merak ediyorum. Çünkü Türkiye'nin son derece önemli firmalarının sahiplerinin yer aldığı bir kuruluş. Evet. Ki 99 depremi döneminde de önemli çalışmalar yürüttüklerini biliyoruz. Bu konuda evet. bir risk çalışmasını kendi üyelerine öneriyorlar mı bu konuda yardımcı oluyorlar mı veya kendilerinin yaklaşımı nedir mesela önümüzdeki dönemdeki programlardan birini de bunun üzerinde yapabiliriz diye düşünüyorum evet iyi olur evet. <gülüyor> bunun dışında bugünkü programda üzerinde durabileceğimiz konumuz var mı hocam ee, son bir konu Lütfen. beni son günlerde çok rahatsız ediyor bu üniversitelere kayıt dolayısıyla işte üniversitelerin bir tamamen ticari işletme anlayışı içinde reklamlar, reklamlar da, reklamlar da ya. şey, yani burada nasıl meslek insanları bu ortamda nasıl geleceğin meslek insanları yetişecek çünkü özellikle bunların bu üniversitelerin hemen hepsinde maalesef inşaat mühendisi bölümleri var. Yani deprem açısından söylüyorum ve depreme dayanıklı yapım açısından. Bunların büyük çoğunluğunda maalesef eğitim kalitesi çok yetersiz. Öğretim üyeleri yok veya çok yetersiz. Ama bütün işte master doktora eğitimine verdiklerini iddia ediyorlar. Bunları nasıl veriyorlar? Bunların denetlendiği filan de yok. Yani Türkiye'de bu konuda tamamen büyük bir başıbozukluk var. Ama nereye gidecek bu iş? Bu konuyu ciddi olarak Gündemde tutmamız lazım yani tabii bu genel konu yani bizim programımızın da sınırlarını aşan çok önemli bir Türkiye'nin geleceğiyle bir konu, ilgili bir konu yüksek eğitimi bu derece ayaklar altında ticariyleştirdik yani çok şey yaptık maalesef ee, ben çok yani çok rahatsız oluyorum bu reklamları gördükçe yani e, Sanki Ama, yaz tatiline gideceğiniz bir şeyi, evet, evet, tesisi evet, evet. seçiyor gibisiniz değil mi? Evet, yani hiç evet. hiçbir farkı yok yani. Ama biliyorum ki ben yani işte en azından kendi alanımda İstanbul'da pek çok böyle bir üniversite var. Sadece İstanbul için söylüyorum. Ve bunların öğretim kadroları falan ya yok mertebesinde neredeyse veya çok yetersiz. Evet. Hepsinin değil. İyi olanları var. Bakın bunu her zaman söylüyorum ama ama bunu genelleştiremiyoruz maalesef yani iyi olanlar istisna evet ve önümüzdeki dönemde de e, özellikle e, uzman yetişmesi açısından e, bir başka engel de bu herhalde Hı -hı. değil mi hocam yani, çok zor çok çok işimiz evet. giderek zorlaşıyor evet. yani gelecek nesilleri iyi yetiştiremiyoruz evet yani önümüzdeki döneme ilişkin olarak e, konuşacağımız e, önemli konulardan birisi bu. Ama onu da belli bir çerçevenin dışında ele almamız e, zor tabii evet. ki. Evet, tabii. E, ben, ben belki de Açık Radyo'ya bu konuda bir eğitim, üniversite eğitimi programı önermekte e, fayda olabilir olabilir. Bizim daha öncesinde bir açık üniversite hmm. programımız vardı. İlk evet. kurulduğumuz yıllarda. Çok da hoş, çok da eğitici bir programdı. Ama işte tam da şimdi gençler hangi alını istediklerini seçecekleri bir şeye girdiler. Evet. Bugün son günü. Bugün herhalde. son günü. Evet. Son günü değil mi? Bugün son evet. günü. Evet. Hepsine başarılar. Başarılar de, diyoruz. Çok diyoruz. zor durumdalar. Çok, evet, çok zor, zor durumdalar. durumdalar. Ama evet, Türkiye evet. ölçeğinde bu iş ciddiyetini koruyor ve durum kötüye gidiyor gidiyor maalesef yani bunu bunu herkesin yani bu bu program veya bizim konularımızın dışında çok genel bir konu tabi ee, bunu ciddiye almak lazım evet. Türkiye'nin ileride başını daha çok Artacak bir gelişmenin içindeyiz gibi geliyor bana evet e, ağustos ayına girmek üzereyiz reis hocam evet. e, ve e, 17 ağustos tarihi cumartesi gününe geliyor evet. e, bizim programımız ise ayın 14'ünde bu evet. ayın 14'ü için e, bir 20 yılın özetini evet. vermeyi planlıyoruz onu da şimdiden dinleyicilerimize duyuralım. Orada da birlikte evet. olacağız o programda evet. da. Evet. Ve evet. 20 yılın 20 yılda ne olduğu bir kronolojik olarak onları ele alacağımız bir program olacak. Sonrasında da 20 yıla ilişkin başka programlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Orada da konuklarımız olacak. Evet. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programını burada bitiriyoruz. Ee, tekrarlamakta fayda görüyorum. Biz bu programı 29 Temmuz pazartesi günü kaydediyoruz. Ee, ama 31 Temmuz çarşamba günü yayınlanacak. Bir sonraki e, Altın Saatler programında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalınız.